Geceler, gündüzler düşledim seni Hat be hat günlüme işledim seni Rabbimden duamda istedim seni Rabbimden duamda istedim seni Sevginle her zaman var etsin beni Firakma sivadan sar etsin beni Seninle ebedi yar etsin beni, seninle ebedi yar etsin beni. Bilirim seninle yırtılır gece, seninle çözülür girift bilmece. Seninle olur hak hece hece, seninle olur hak hece hece. Seninle uyanır nefse aldana. uslata ulaşır can ile canam. Seninle mest olur coşar Müslüman, seninle mest olur coşar Müslüman.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 Acılara merhem dertlere ilaç, ey gönül gelince kollarını aç, ey gönül gelince kollarını aç.